Zaten boyun eğmeyen insan olmasaydı ben bu yaşa gelemezdim bu ülkede. O boyun eğmeyen insanlar belirizlik demeseydi ben boyun ömemekte de diremez. yani şu kuttan giderdim bu ülkede hı hı. pardon yani, yani şey giderdim yani. ülke terk etmezdim canım. Başka bir tarafa giderdim yani. <gülüyor> Anladım, <tamam>. Çünkü <gülüyor> biz kesinlikle biz boyun eğecek adam değiliz yani ben hayata boyun eğmeyeceğim çünkü ne boyun eğmemişliğinizin <gülüyor> hikayesi zaten. Galatasaray'da <gülüyor> oynarken var Ya şimdi şu anda nasıl edin? <gülüyor> şu anda da. Bizim boyun eğmemizin bir, bir tek son göstergesi, boyun eğmevi ispatı şu olur. Bu dünyada gitmek. <gülüyor> Onlar götüremiyorsa biz gideriz kardeşim. Evet merhaba, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. İsmail var, İsmail başıyoruz ben varım Tam, tam Norgül. Konuğumuz e, radyonun aşina olduğu bir ses Turgut Yüksel. Selamlar. Eee Turgut'la e, bir kitap konuşacağız. E, çiz, çizgi içinde çizgi olan kitabı da konuşacağız ama hani senin programcılık olarak yani mizah dergilerinden aşina Hı -hı. olduğu için dinleyiciler böyle bir hatırlatma yapalım. Ee, ön, öncesinde tabi bir giriş yaptık Metin Kurt'la giriş yaptık Volkan Ağır'ın e, yaptığı söyleşi Metin Kurt'la uzun bir söyleşinin Bir parçası ile yaptık kitap, e, Konuşacağımız kitap zaten Tanıl Bora, Turgut Yüksel ikilisinin hazırladı Çizgi açığı kitabı olunca e, Çizgi açığından En iyi çizgi açıklarından Geçen hafta George Best'i konuşmuştuk Türkiye'nin Best'i de Metin Kurt herhalde Ya da ne bileyim bizim sevdiğimiz olsa gerek Zaten Metin Kurt'la <gülüyor> kapamıştık hatırlıyorsan <gülüyor> Göktük Metin Kurt'la kapamıştı evet, Güzel bir bitiş. Demek Metin Kurt. Left. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitap şey, Metin e, de kitabı zaten e, onun anısına evet. yad ederek de. Çünkü o esnada vefat etmişti <gülüyor> yani kitap hazırlanırken. E, hayatını kaybetti e, <gülüyor> Metin Kurt. Şu anda aramızda değil bilmeyenler için e, bizim için çok önemli olan. Ben şahsen izleyemedim <gülüyor> Metin Kurt'u ama e, onun sözleriyle, kelamlarıyla ve sahadaki duruşuyla ilgili e, bize kalanları çok dinledim. Evet, e, Tugut seninle çok konuşacağız ama önce istersen e, kitabı beraber e, evet. yazdığın, derlediğin, artık beraber kaynattığınız, pişirdiğiniz e, Tanıl'la bir e, Tanıl Borayla bir bağlantı kuralım. Kendisi Ankara'da, hep Ankara'da. E, bir tür İstanbul'a Bizans'ta çekemedik kendisini. Takım olarak da Ankara'da. <gülüyor> e, Tanıl selam. Merhaba. E, Merhaba. Ben Metin Kurt'u izledim canlı olarak. Of, güzel bir günümüz şanslı. <gülüyor> e, e, birkaç izlediysen, e, izlemeyenlere birkaç, e, birkaç anekdot. bize. <gülüyor> bak İsmail de Josh Besti izlemiş. Evet ya sen ee, ne acaba anlayış saklamışsın. Ona o, o, bunun üzerine çıkamam. İşte yer, İşte yer olur mu işi? Josh Besti. 70 yıllarda birçok kez izledim. Yani Garçer'da oynadığı senelerde. Hakikaten işte o eski tip açık oyuncusuydu hakikaten. Yani böyle e, hep çizgi de bekleyen, e, o zaman forvetler pek hücum pres falan yapmazdı malum. E, çizgide sırasını beklerdi, e, fırsat gelmesini beklerdi ve hakikaten çizgi boyu e, koşar, çok iyi orta yapardı. Bayağı iyi bir futbolcuydu hakikaten. Yani sadece e, solculuğuyla, e, hali tavrıyla değil, e, Dümdüz bir adam olmuş olsa bile sadece futbolculuğuyla hakikaten yıldız oyuncuydu. Kitapta da, e, kitabı da birazcık ona e, hayatını kaybettiği döneme denk gelmiş e, galiba. Ona mı e, adadınız? Yanlış mı anladım? Evet evet tabii. Evet, e, yani bir hikaye olmuştu değil mi Turgut Yalçı? Evet evet evet. Çok tazeydi, yeni <gülüyor> ölmüştü. Zihnimizde, gönlümüzde yani özellikle tazeydi dolayısıyla. E, hakikaten evet, böyle bir selam da vermek istedim masamızda Volkan Ağrı oturuyor biraz önceki röportajı Volkan kendisi yapmıştı bunun içinde keyifli bir an olsa gerek e, ellerine sağlık e, ayrıca da yakın markaş köşesinde e, yine Metin Kurt'ta beraber yine Volkan Ağrı'nın hazırladığı e, biçimde beraber olacağız ben topa gireyim o zaman e, e, iletişim biliyoruz biz biliyoruz da bilmeyenler için e, inatla devam ettiği bir futbol dizisi var ee, baya bir emeğin de var senin bu kitaplarda. Ee, Turgut'u Radikal'deki çizgilerinden, e, sahadaki hocalığından biliyoruz. Senin de hem topçuluğun <gülüyor> hem futbol yazarlığın var. İkinizin bir araya gelme e, çizginin ve kelamın e, bir araya gelmesi çizgi açığında nasıl oldu? Bana, bana göründüğü biçimiyle söyleyecek olursam ben zaten onun hem Radikal Spool'daki hem başka yerdeki çizgilerini çok etkilenerek, başı başına hani okuyarak izliyorum öteremleri. Eksik olmasın düzenlediği iki sergiye de beni yazar olarak davet etti. Sergi kataloğuna yazmamı istedi. Ben de çok severek yaptım bunu. Çünkü Turgut'un çizgileri hakikaten okunacak çizgiler. Çok güçlü sözü olan Çizgiler. Dolayısıyla bu sefer de ben onu davet ettim. <gülüyor> <gülüyor> e, o beni çizgilerine, benim yazımı çizgilerine davet etmişti. Türbün ben dayanışması bu, gibi olmuş mu? Ben <gülüyor> onun çizgilerini e, davet ettim. Eksik olmasın. E, kabul etti. Bunun yan yana durmaları da şık oldu gibi geliyor bana. Birbirleriyle de konuşuyorlar. Evet. Çok şık Çizgi ve yazılar. Valla ben zaten biliyorsun kelamla çizginin yan yana illüstrasyonun yan yana gelmesini yıllardır savunan birisi olarak futbol çizgileriyle futbol kelamının yan yana gelmesini büyük bir muhabbetle karşıladığımı söylerim. Öncelikle elinize sağlık böyle bir e, Çok teşekkürler. kitap için. Ben araya gireceğim. Ee, benim için büyük bir kısmet yani Tanın bunu teklif etmesi. Çünkü ben de aynı hayranlıkla onun yazılarını takip ediyordum ve kitap metnini gönderdi vakitte ince gibi dizilmiş yazılar yan yana gelince Allah'ım yani çizgi nasıl eşlik gideceğim diye biraz şey, endişe kapıldım. Ee, bir sürü seçtim işte o radikalden bilmem ne. Arada işte onlar gitti geldi şurada olsa bu da olsa falan filan yazıya denk düşebilecek çizgilerden e, bir seçme oldu. Tanrı tamam, tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle bir ortak topa girdiğimiz için. <gülüyor> Peki tamam bir şey soracağım. Bu yazılar e senin önceden kaleme aldığın yazılardı değil mi? Evet. evet. Bazılarının üzerinden geçti. Haliyle. haliyle. Ama yayınlanmış yazılar. Radikalde yayınlanan. Çoğu. Çoğu radikalde. E Tugutun çizimleri de çoğu radikalde. Onları hepsi, hepsi radikalde. Hepsi evet. radikalde. Ama e kitap sayesinde biraz büyümüş halinde görmüş evet, olduk evet. bu vesileyle. Çünkü pimpon topu gibi görüyorduk aslında, <gülüyor> Pul gibi. <gülüyor> Pul gibi. Gidi, topluca izlemek hem yazıları hem e, bu çizgileri topluca görmek ayrıca hakikaten çok değerli bir külliyat. Ama ben açık söyleyeyim şeyi merak ederdim yani. E, yani bir doğaşlama kitap ilişkisi olarak almayın. İkinci baskı için söylüyorum. <gülüyor> bir doğaşlama yazıyla çizginin vasıtçe kendi kimyasında evrileceği bir... Birlikte büyüyeceğiniz. Bir performansınız ama yani e, bu maçı unutmadık. Bu maç güzeldi. <gülüyor> Önümüzdeki maçlara bakacağız Performans. Belki başka bir <gülüyor> vesileyle. Ben tekrar bir hatırlatayım. Bu arada üzerine konuştuğumuz kitap iletişim yayınlarından çıkan Çizgi Açığı isimli Tanıl Bora, Turgut Yüksel e, ikilisinin hazırladığı çizgili çizgili romanlı <gülüyor> Peki, çizgili yazılı kitap. Tanıl'ı bulmuşken sorayım futbol kitapları dizisi abi devam edecek mi? Ediyor mu? Edeceğim ya yani, yani Bazı tereddütler e, hasıl oluyor zaman zaman e, bizim iletişim yayın kurulunda. Çünkü e, yani çok yüksek satışlı olmuyor bu kitaplar. E, bazıları biraz daha iyi ama bazıları e, daha e, düşük satışlı oluyor. Ama hani bir tür e, misyon duygusuyla e, yapmak lazım bunu diye e, yılda 2-3 kitaplıklı ölçekte sürdürüyoruz. Ve çev çeviri Ve, yapmıyorsunuz bildiğim hepsi. Hayır evet bu dizinin özelliği telif e, kitaplardan oluşması. Telif çalışmalar yapıyoruz. Bir de biraz daha böyle sosyolojik bir bakış açısı da olan e, kitapları e, şimdi daha çok onları teşvik etmek istiyoruz. Bazı örnekleri de oldu. E, böyle kulüp monografileri yaptık epeyce. Artık onlar daha az olur gibi gibime geliyor. Gerçi e, mesela ilk Sırada bekleyen bir güzel, çok güzel bir ay kitabı var. Ama bu sözünü ettiğim eksi şey zenginliği de içeriyor. Yani gerçekten bir sosyal tarih, bir e, şehir tarihi neyle e, kaynatılmış olarak, e, ...onunla harmanlanmış bir e, ay kitabı. Ya yani düz bir monografi değil. Diğerleri ee, de öyle galiba. Sanki Taşkı dizisiyle beraber gidiyormuş gibi. Bazıları itiraf etmek lazım. Bazı e, kulüp monografileri e, fazla hamasi. E, yani fazla e, taraftar e, narsizmine e, fazla prim veren kitaplar da var çıkanlar arasında. E, o da bizim yani dizinin zaafı diyelim. E, ama yine de yararlı olduğuna inanıyorum ben bu dizinin. En son şey çıktı galiba hayır İbrahim Dint -Town. Hikayesini evet anlatan, evet evet. Mühim bir kitap daha henüz okumadım ama Bahar evet, evet. bu bu yaptığı yaptığınız evet, bir kitap. Evet evet, evet. Biz de umarım ilaki haftalarda o kitabı konu edip Halil İbrahim Dinç da muhabbet etmek istiyoruz. Tanın sağ ol zaman ayırdığın için. Çok teşekkür ederim ben davetinize. Her herkese ayrı ayrı selam ediyorum. İstanbul'a geldiğim bir arada seninle bu da bir futbol muhabbeti çevirmek isteriz her türlü muhabbete amadeyiz. O zaman Tanıl'ı e, hediye olarak e, bir Gençler Birliği şarkısı gönderelim. Güzel dedin. Elif evet, e, <gülüyor> Nesan'da. <gülüyor> <gülüyor> onu düşünmedik. Onu, onu hiç düşünmedik. <gülüyor> A, I, Eshel'den e, Kırmızı Kara diye bir rap evet, şarkısı var biliyorsundur. Daha güncel şarkımız. Evet, evet. Teşekkür ederim. E, Tanıl çok sağol tekrar. Ankara, Benden teşekkürler. İyi yayınlar. Çok selam sevgiler. Kolay gelsin. Evet, e, Tanıl Bora'ya teşekkür ediyoruz. E, az önce de anons ettiğimiz gibi e, Gençler Birliği'ne e, adanmış, onun için yapılmış bir e, rap şarkısı dinleyeceğiz. Aiz Esel'den, doğru mu söylüyorum? Öyle yazılıyor. Öyle... <gülüyor> Kırmızı Kara. Yeni mahalle Mamak, şankaya Bütün sokaklar yan yana Otlu cebeci dikmeniyle hep beraber Ankara Yankılanır taraftarın manzarada sesi Duyar gözetlerken tümergesi Ankara kalesi Bazen üzer bazen sevindirir sonuçlar bizde Bu aşk olup atla sevgiliyle oturmak gibi Saldıralım gençler alalım haydi maçları He. Fakat birlik olmamışsa kazansak Çünkü varım her şeye fer Kevap bilir sana bu ses Burası neresi dersen eğer Tekrar merhaba Libero 94.9 açık Radyo'da İsmail var, Tan var ve konuğumuz Turgut Yüksel var. E, Tanıl Bora'yı konuk almıştık onun için çaldık. Gençler Birliği'nden, e, Gençler Birliği için yapılmış Kırmızı Kara. Burası Ankara. Bayağı altını çizdi zaten şarkıda <gülüyor> neyesi olduğunu. Evet Turgut, e, çizgi açığı. Evet. <gülüyor> e, Tanıl'dan Nispeten bir özet aldık... E, ...kitabın hikayesini... ...ondan gelmiş davet. Ama siz zaten ay aygı e, ...biz çizgilerinizi... Futbol, ...senin futbol çizginin ...futbol dışı çizgilerini evet. de takip ediyorduk... ...onun futbol yazılarını... ...ve iki açık birleşti... E, ...sağ ve sol kanat diye ayırmayayım bari... ...iki çizgi aşağı birleşti... <gülüyor> ...e peki... E, ...içinize sindi mi öncelikle? E, sindi tabii yani... ...birincisi Tanın'la böyle bir... ...çalışmaya girmek güzeldi... ...ikincisi yani... ...bizdeki futbol kültürüne... böyle bir kitap bırakmış olmak... iyiydi. Yani gazetede yayınlandığı zaman... ...dağınık kalıyor, bir şey oluyor. Herkesin birbirini tamamlayıcı... ...gücü de ortaya çıkıyor. Hatırlarsın sende de Kogito'yu iş yapmıştık. Onu diyecektim. Heh, kitaptan Benim, önce hatta bizmiş. Tabii ]miş. kitaptan önce yapmıştık. Dünya Kupası için futbol bir tohum balıdır diye. Orada hakikaten şeyi düşünmüştük uzun uzun. E, çizgi yazının... ...bir temsili olmasın. çizgide bir şey... ...anlatsın minvan üzerine. Burada da onu yakaladık gibi bence öyle evet. ama zaten o ciddi bir sorun değil mi yani Sen o süreçte de çok konuşuyorduk yani yazı pardon çizgi veya illüstrasyon veya fotoğraf yazıya eşlik edecek bir eşantiyon gibi gözüküyor Kesinlikle halbuki öyle. onun narasyonu onun kompozisyonu özel bir durumu da var ki tabii. biz Kogito'da bunu yapmaya çalışmıştık evet. oradaki yazımızda ve bu kitapta da anladığım kadarıyla iki hem birbiriyle ilişkili ama birbirinden bağımsız narasyon yürüyor gibi tabi yani o, yani her ikisinin de birbirini derinliğini arttırıcı bir şeyler olmasını istedik. Peki zaten benim çizgiyle ilgili düşündüğüm şeyler de o hem mesleğim ve aynı zamanda çizgi nedir diye düşünüyorum. Yani hangi Karin çizgi? Turgut ne böyle bu bu abiciğim? Hepsi siyah beyaz, küçük küçük, küçük küçük. ne yapınız? <gülüyor> Yok mu rengi? <gülüyor> ya var. iki nedeni var. Bunun birincisi hakikaten bir resevato da dediği gibi gösteri pul kadar <gülüyor> <gülüyor> oraya renkli bir kaydığı zaman mahvoluyor Ya değil? ben şeyde korkmuştum senin serginde, ufacık ufacık gördüğüm şeyleri <gülüyor> devasa <gülüyor> halde görünce ya dedim hem de metal falan <gülüyor> <mi>? olabiliyormuş. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ha doğru son seyde metal halde vardı e, İkinci sebebi de şey yani renkleri fazla Bilmiyorum renk körüyüm ben yani <gülüyor> renkleri sayısal olarak. Cidim, görüyüm, evet senin oyun alanın burası yani. Tabi tabi siyah beyaz üstünde mecbur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de Hayır. bir takım estetik kaygılarla böyle bir minimal bir gö. Bölge, bir bir... Sonrasında estetik kaygılar oluyor tabii. <gülüyor> siyah beyaza girince onu nasıl çözeceksin? <gülüyor> diye. Çünkü çok sert. Arada hiçbir yumuşatıcı şey yok. Ee, bir değer yok. Patır patır işte. daha Biz şu da... anda siyah beyaz oturuyoruz karşında yani. Hiç fazla artistik yapmamıza gerek yok. <gülüyor> renkli renkli laflar, renkli renkli pozlar. Yani neyse yani. Ama o, o şey. minimalin yetirdiği ya da sen nasıl adlandırsın diyorum. Yani siyah beyazın getirdiği e, başka bir disiplin geliyor ve... Söz de yok neredeyse ee, çizgilerinde bu, bu çok daha kuvvetli benim için en azından çok daha kuvvetli bir anlatım getiriyor. Biraz katılmayı biraz zahmeti senin çizgilerini izlerken biraz zahmet e, vermek gerekiyor biraz çaba göstermek gerekiyor. Ya ikinci şey oluyor burada birincisi şey hakikaten siyah ve beyaz kullandığı <gülüyor> zaman e, süsleme diye bir şansın kalmıyor ortada. Çünkü o işi güzelleştirecek, estetik atacak... ...bütün şeyleri atıyorsun... ...renk acayip bir dünya ama vakıf olmadığım için... ...birincisi <gülüyor> onu tercih ediyor. İkincisi... ...çok sert bir anlatım ortaya çıkıyor. Burada da tek çare sahneyi iyi kurman gerekiyor. Sahneyi iyi kurmanın da önce... ...bir derdin olması gerekiyor. Benim bu derdimi çizgide nasıl ifade ederim? Yani zaten bir derdin yoksa çizemezsin... ...ya da yazamazsın gibi... Sonrasında da işte çizme mağariti devreye giriyor. Ben o... bu şeyden gireceğim. Söyleyeceksek bu o, derdin olması gerekiyordu. ...hakikaten futbol çizgisi derdi nereden geliyor? Yani futbolu seviyorum. <gülüyor> Ve bir de bu kadar çok kale. Kale? E... Kalede geçen bir mesai var galiba. O benim kaleci geçmişimle alakalı. Şey. <gülüyor> Ciddi misin? <gülüyor> Tabii. En altı anında endişe sahibi olan insanlardan çok, birisi Çok yani. yaşadım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkincisi kale benim için çok mühimdir. Yani yani düşünün hepimiz sokakta futbol oynadık ama oyuna ilk defa iki taş bulup kaleyi evet. inşa ederek başlıyoruz. Yani kale olmadan zaten futbol olmuyor. nerede o eski kaleler? Tabii. Hatta e, iki tanesine gerek yok. Tek bir tanesini kurabilirsin ama mutlaka onu kurman gerekiyor oyun için. O yüzden de kale sembolik olarak benim için değerlidir. Duruş olarak hem rakibi hem de kendi oyuncuların en net görebildiğin pozisyondur. En diptesindir ve bütün rakibinde hedefindesindir. Yani bir şekilde rakibin arzu nesnesi. Senin de koruman gereken süper bir alan. Yani bir de şöyle bir şey var. Bütün takım arkadaşlarının sırtını görebildiğin tek mevkidir. O yüzden de... birden Tabii. Kıçını ee, da diyebilirdi. Daha iyi <gülüyor> kazanmış. Tanı Bora zaten kitapta Turgut Yüksel'in futbol çizgilerinden en en tekinsiz olanların kalbinde bana sorarsanız kale var diye devam ediyor. Kale futbolun arzu mesnesidir. Harimi, ismetidir Kale yuvadır. Hani kaleci dizileri üzerinde hafif yaylanmış teyakkuzdayken ağızsız kalenin direklerinde çamaşırlar asılıydı. Böyle bir çizim var çok keyifli hakikaten. Evet, evet. Bu şekilde o da bir kale... Düzmesi, özgü, övgüsü yaptı. Çoğunluğu e, da zaten kalede ağ, potada file bulduğumuz zaman mutlu oluruz ya. Şunlu, bütün şeyimiz işte ağsız kaleler. Şimdi renk körüyüm, onun için siyah beyaz çiziyorum dedin. Topa vuramıyorum, onun için kaleye geçtim diye de bir laf biliyorum ben seninle. Var, ki, <gülüyor> ya, uzun, ilk başta şey, basketbol oynadım. Ve hakikaten de iyi oynardım. Halen de iyi oynarım. <gülüyor> yani sakatlık olmasa. Sonrasında futbola geçtim ve şey... E, sen de iyi kalecilik olur. Yani basketboldan gelen top Orada da kaldım. Takımda bir takımda kalecilik yaptın mı? E yani hamsada e artık e yani yaş. Hmm. Yok yo, eski. yok eskiden diye soruyor. Yok, eskiden yani basketbol takımlarda oynadım. Daha sonra kendi kendimize şeydi. O mevkiyi de çok sevdim. E, çok güzel goller yedim, çok güzel kurtuluşlar <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Kale ile baş başa kaldım bayağı. Tabii tabii. <gülüyor> Orada tevekkül ediyorsun. Ama Kanton'un şey. e şey, hmm. Ken Loçu filminde Kanton'la ilgili evet. yapmış, ...o da bir meşhur bir muhabbet vardı... ...çok önemli. Attığın en güzel gol hangisi... ...diye sorunca... ...o attığı en güzel pası... Tabii, tabii. ...anlatır. Sen de o yüzden... yedi yani kurtardığın en güzel golden... ...ziyade yediğim en güzel gol olarak... ...mesleye bakman da tabii. hoş oldu. <gülüyor> yani. ee, kitaptan devam edelim. Ee, böyle bir sürü notlar görüyorum. Evet Ama... yani... Kendi yani ben, ben o... o zaman <gülüyor> e, bir şey sormak istiyorum. E, şimdi geçmişte aslında büyük gazetelerde şey geleneği vardı. Yani kesinlikle futbol e, sayfalarında bir çizgiyle e, Altınay bulakta hatta öbürünün e, içindeydi. Tabii. Hasret Soyuz galiba milliyetten. O yapıyor Hı -hı. muydu veya yanlışla? Neyse bir isim daha vardı ismi. Futbola kamyon maçları olduğu zaman onun bir şeyi buluyordu. Evet. E, karikatürü. Fotoğraf olsa bile oluyordu tabii, ve evet, çocukluğumuzda hatırlıyoruz tabii. bunu. Yani bunları bir, e, tabii seninki apayrı bir disiplin. Ama o futbolun neşeli yüzüydü. Evet. O önceden hakikaten şeyde vardı. Spor sayfalarında bilmem ne. Şimdi o neşes, oyunun neşesi kaybolunca gazetelerde öyle bir şey gerek kalmadı. E, yani şeye baktığınız zaman da gazetelerin futbol sayfasının tasarımını ilk başta bir ilgitiyor. Böyle yanar döner fontlar bilmem neler. Neşe Büyük fotoğraflar ama yazı bir satır ya da bir paragraf gibi yani içinin saldırgan maşhete tabi tabi içinin boşaltılıp yani anlamını kaybedilip direkt futboldu olduğu gibi göster dünyasına yıkılması manipüle etmesi bilinmendir. Ama burada en çok kaybedilen şey ...neşesi oldu. Yani işin bakarısını geçme e, eğlenceli magazini yapma. Kayboldu. Niye manşetlerde e, niyetleniyorlar ki biz zaman neşe yaratmaya neşe oluşturmaya? O ama çok kudruk ama yani niye? çok <gülüyor> kötü ama yani. <gülüyor> <Tabii> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> kötü <oldu. gülüyor> Biraz radikal bence manşet <gülüyor> politikasında iyi durumda. Yani radikal medarı iftarımız yani. Evet. spor şeyi. <gülüyor> e, Servisi. Yani, yani, yani o o muhabbeti eğlenceli. Tabaka Ha yaratıcıydı ki sen de o da çiziyorsun. Ee, evet o zaman ben yani o çizim. ...geleneğine Hı -hı. bir selam göndermek istedim. Mutlaka. Ee, evet. Eski... E, ...futbol çizimlerine. Evet, e, kitaba dönelim. Şimdi... ...kitaba dönelim... Ee, ...ben orada nasıl başladığımı anlatayım. Aslında Radikal'de daha sonra... ...kitapla bağlantı olarak gidiyoruz Radikal'de bir futbol şeyi vardı. Dergisi vardı. Radikal çok güzel. Çok, çok evet. ee, bir de... libero vardı, bir Radikal Futbol Dergisi. Biz zaten. onlardan <gülüyor> önceydik hocam hatırlatıyorum. <gülüyor> şey... E, Oğlum bizim Michigan Geçen programda çok evet, güzel evet, zikretti. Evet, Hakkını yemeyeyim bunun. Yani evet. Gelişim Spot geriye gidersin. Ha, doğru. <gülüyor> Daha da geri git. Spot bence <gülüyor> Kut. <Netinkut. gülüyor> e, ben orası için tasarlamıştım böyle bir köşe. Aslında köşenin ismi de şeydi. Ofsaytta düşmeden önceki son sahneydi. Böyle dört e, bantlık bir şey. E, uğra gönderdim. Uğur Vardana. Evet, Uğur Vardan'a. Evet Uğur Vardan'a. Uğur da dedi ki ya iki kapattık tam o hafta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama hocam senin düz tabandığın meşhur bak. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ben şimdi açıklardım yani Libero'ya bir şey olur mu acaba diye yuklıyor değilim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan yani onu da gazete sayfasına çevirmeye niyetlilermişti. Haftada bir de futbol şeyi orada kullanalım dedi. İyi bir dergisine bizim çıkıyordu ya... Hı hı. Turgut bize çizim yapmaya karar verdi. Konuştuk. Çizimleri hazırladı. Dergi kapandı. Evet, evet. ya öyle bir <gülüyor> şeyim vardır. Bir i̇lk program almadık iyi ki Turgut'cım. Bak devam <gülüyor> ederiz. Beş programımız almadık. Ama size bir şey olmaz. Çünkü şeyi anlıyor. Sırtınız kalın. Hayır sırtınız kalın değil. İkinizle tanışmadan evvel ben Libero dinleyicisiyimdir. Çok da sadık bir şekilde dinliyordum. Hatta anlatmışımdır size yani. 2000 ile 2004 yılları arasında evet. yapılan Libero. Birinci Libero dönemi. Birinci, Birinci Libero dönemi. dönemi şöyle bir şey. Pazar parça günlere şey başlıyor. Ben arabada dinlemeye başlıyorum. Çünkü bir nereye gidip geliyorum. Eve geliyorum otoparka. Ev 5. katta. Çıkmıyorum. <gülüyor> Program bitene kadar arabada <gülüyor> dinliyordum. Fu, Fuat Akatay da an, aynısını anlatmıştı. Giriğe evet. MTV giderken e, MTV'nin otopark hakkında evet. yayın bitene kadar bekliyormuş. Neyse biz de elimizden geleni yaptık zamanda işte ha, Sağ olun. Her şey tekrar sağlığa dönmenize çok mutlu oldum yani. Görev çağırdı hocam. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Radikal Futbol kapandı ama Radikal Gazetesi'nde... Radikal'de başladım. Ben de çalış, yani bir şey üretmeden evvel onun sürekli nasıl sağlarım diye de düşünüyorum. En azından bir şey, e, bir müddet 6 ay, yedi ay falan filan bir yandan futbola bakınca futbolla ilgili ne türlü şeyler üretebilir? Bir yandan kara kara onu düşünüyordum. Biraz da kervan yolda düzülür. Karay evet. beyaz kara düşünüyorum sürekli anlatıyorum. Ee, çizmeye başladım ilk başlarda haftada 3 çizim. Ee, sonrasında ha, baktım açılıyorum ama şeydi ya yani şimdi 10 sene oldu. 10 sene futbol üzerine Çizdim. çiziyorum. Şeyi de düşünüyordum. 3 senede patlarım herhalde bir şey bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> o bizim için de söyleniyor hocam. Libero evet. içinde patla 3 ay içinde patlarsınız ya ama olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Doğru bakış açısını yakaladığın ...zaman Libero da onu yakalamış patlamıyor. Tam tersine bir ilme... Belki katıyor. de bir patlamaya doğru gidiyor. Böyle birikmeye, birikmeye. Tabii güzel, ki. güzel. <gülüyor> evet, doğru söylüyorsun. Ee, çünkü ben bunu çizerken asla futbol aktüelitesi... ...aktüelitesi ya da magazin figürlerinden... Aynen. ...hiç bulaşmadım. Hiç yok sende. Çünkü, çünkü o çok kısırlaştırıcı bir tarafa davet ediyor. Ona girseydim hakikaten üç ayda biterdi. Ben de bunu yapmaktan keyif alırdım şey olurdu, üretim motivasyonunu sağlardım. Ben hakikaten o Libero gibi futbolun kültürü. Ama senin bizden farkın şu bence birazcık zor olanı da bu. Biz futbol sahasının dışındaki alanla da çok <gülüyor> ilgileniyoruz. O alanla ilgili konuşuyoruz. E, futbolu e, paralel olan tabii. Ama sen futbol sahası fokusunda evet. yani onun fetişleriyle, onun elemanlarıyla çizgini e, oluşturuyorsun. Tam hayattan da bir şeyler alıp ama Hı -hı. illaki sahanın içine, kalenin önüne, o on sekize. E, arada bir cümle içinde kullanmayı seviyorum <gülüyor> evet. çok nadir de olsa. E, orta sahaya yani o çizgilere e, oraya sokmak durumundasın. Yani aslında alanın belli. Daha doğrusu e, çizim yapacağın tuval belli. Bu bir zorluk getiriyor ama bir yandan da aslında bakarsan şey de getiriyor. Yani bir e, oyun alanını netleştirince orada bir disiplin gelişmeye başlıyordur değil mi Turgut? Yani bir Tabii. yandan da o kaleden değişik varyasyonları çıkarıyor. Yani Önündeki fotoğraf futbolun şirketleşmesi, endüstrileşmesine ilişkin e, çizim. E, turnikeler var e, ceza sahasının girişinde. Arkada kale görünüyor. Yan tarafta lütfen kartı okutunuz diye bir çizimle. E, artık kafa orada çalışmaya başlıyor Tabii. muhtemelen. Yani çünkü futbolun bana göre de aldı hasar bitmiyor. Ee, ve şey e, ona göre de saha içerisinde kullanıyorum. Çünkü şey inanırım ben yani bir çocuğun önüne 100 tane oyuncak koyduğunuz zaman o onunla oynayamaz. Hangisini ne yapacağını bilemez ama 3 tane yani 100 tane koyduğunuz zaman 3 tane koyduğunuz zaman oynayabilir kurgu yapmaya başlar. Sahası bellidir çünkü. Benim de saham belli, işte kale belli, 18 orta saha belli bilmem ne ama onun belliliği dışında futbol Akıyor dışarıda. Ee, Boşlukları doldurmak için de Tanıl'ın pasları oldukça iyi olmuş kitaplar. Muhteşem, çalışıyor. muhteşem yani bence aynı durum Tanıl içinde evet. geçerdi. Her hafta işte yazı yazma işte bu kitap oluşturan futbolun kültürüyle ilgili yazı yazma şeyle ilgili. Yani ben şeyden not aldım işte Tanıl'ın şey var futbolda bu da var işte taraftarın takım değiştirilmesi. Ben üç sene öncesine kadar geç bir Galatasaray Değiştirmedim, bıraktım yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Takım tutmuyorum. <gülüyor> ya bunun sebebinde şey, eee arena açıldığı zaman Başbakan Yuhalandı. E, sahada olup, Yani stadyumda olabilecek en doğal şeylerden biridir. Ya yani bir yuhalarsın, ikincisi alkışlarsın. Sonra Başbakan gitti, sahayı terk etti stadyumu. Ben NTV Spor'da canlı yayındaydım. ...dönemin kulüp başkanına bağlandı... ...adam şunu söyledi... Ee, ...adam kırk, Polat... 40 polis kamerası var... ...bizimde 70 tane saha içinde... ...bu yuvalayanları tespit edeceğiz... ...e tespit edince ne yapacaksın... ...yani sahanın ruhuna en uygun hareketi... ...yaptığı için bir adamı... ...bir kulüp başkanı ihbar edecek noktaya... geldisi benim orada takımla ilişkim yoktur... ...senin yayında ne işin var... ...gene çizgi üstüne konuşuyorduk... Senin yayınlarında <gülüyor> <bir> şey <vardır. gülüyor> Ne, <yapıyorsun>? ne münasebet. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buraya gelebiliriz. Evet. Bir müzik arası verelim mi? Evet. Evet. Ee, evet bu sefer... <gülüyor> Marco Fanbast'in bağlantı bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> The Rainbow Quartet'ten dinleyeceğiz. Fazla konuşmayalım o zaman. Direkt şarkıya anlattım. 200 yapamaz diye e, giriş yapıp da... giriş yapıp dinedikten sonra şaşırmıştık. E, evet şarkı, bu şarkı e, Barış Karaca Sudan e, bizim için seçtiği Futbol müzik koleksiyoneri Barış Karaca e, The Rainbow Quartet'ten geliyor. <gülüyor> o kadar Quartet. Güzel, <gülüyor> Süper Marco Fanbast'in. <gülüyor> Special man. Super Marco, Super Marco He played up to the crowd and made Ajax very proud Super Marco, Super Marco He's a master like Vermeer, but he got the taste of lyrics So he went to make his fortune in Milan Since he joined the Rossonieri, he's the Capocadonieri You can hear him singing, catch me if you can Like a meal But he got the taste of lira So he went to make his fortune in my land Since he joined the on Yeti He's the on Neti You can hear him sing And catch me if you can Tükkattı'dayız. Libero'da 94.9'da. Tam Morgül'le beraber ben İsmail Başöz. Konuğumuz Turgut Yüksel. Bu arada ee... bir parantez açayım. Barış de geçiyor ya hazırlayan Hı. ve sunanlar da. Öyle değil. Değil mi? Gelince bağış bir şeyini alacağız. Bu Kardu var ama sağda yok. Kadroda var ya. Böyle de bir de yansızlık de... görülmemiştir arkadaşlar. <Gülüyor> evet. Güzel. Turgut, Turgut Yüksel'i çizgileriyle tanıyoruz. Ee, ama bu arada hani taraftarlığın yok. Ee, fakat sen İstan Paoli evet. ta, takımı taraftarı şu anda. Ee, e, Teknik masada, masada da oyuncusu, da oyuncusu oturuyor. Oyuncusu. Tabii. Tara taraftarımız <gülüyor> değil hocamız lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Volkan İstanbul da bizim ilgili. süper ön liberomuz. Yani kalecileri gafile ağlayan aşırtma meşhurdur meşhurdusun. Yalnız dün akşamki maç e, çok eğlenceli olmuş karın üstünde. Neyse bak, çok bahsetmeyin bari. Dün akşam dediğim şöyle diyelim. Bant'tan kayıt yapıyoruz. Salı günkü maç. Evet. Hayır canım o şartlar altında yani Galatasaray maçı iptal edildi. Bizim maç iptal edilmedi. Sahaya çıkmak bile. Tarihe geçti Evet o maçı kazanmış olmaktır. <gülüyor> <gülüyor> o yeterli. <gülüyor> Evet çizgi açını konuşuyoruz Turgut yükseli Tanıl Boran'ın hazırladığı iletişim yayınlarından çıkan kitap Top Sende Turgut. Şimdi e, yani hayat mı sanatı taklit eder sanat mı hayatı ikileme içerisinde Tanıl'ın çok güzel yazdığı bir cümle var kitapta. Yani futbolla ilgili futbolun yani benim sevdiğim tarafıyla ilgili futbol hayatı sanata taklite kışkırtır. Amatörce veya amatörce bile değil. Kara düzen futbol hayatın sanatı taklitidir diye Mühim bir cümle var orada. Sonrasında tabii ki futbolun şeyleri çıkıyor ya. Sen buna ne çizdin? veya hangi çizgiyi eşledin? Bunu henüz hiçbir şey çizmedim. Yani bu çünkü Dünya ile ilgili. Orada şeyler var, e, çizimler var ama... ...ben daha sonra yazıyı okuyunca... ...bunun farkına vardım. <gülüyor> Dedim nasıl kaçmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Golü yedim. <mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama topyekun zaten bir e, sanat yaklaşımı içinde olunca... ...durduk... <gülüyor> Ya ...şeyler var ya örneğin... ...yani tanım çok güzel yazılır var... detaylarda. yani... ...futbolun hazır balkonlar var... ...balkondan maç izleme... Evet. Veyahut da işte camdan sarkıp... ...çekirdek çitleyerek sırf, mahalle... ...maçını izleme... Sıf. bunun için yapılan apartmanlar var Tabii bazı... ...Anadolu'da... Anadolu'da. E, ...ben şu anda e, aktif olarak devam ediyorum... ...Anadolu statlarını dolaşmaya... E, ...çok ilgimi çekiyor... ...hakikaten o balkonlu statlar... E, ...gerçekten hala görevini ifade ediyorlar... Yani. Tanu e, ahali toplanıp maç izliyor değil mi? Tabi tabi. Bazı balkonlarda topluca bir araya geliniyor. Bazı balkonlar boş olsa bile. E, tanı şöyle bir enteresan vakaya anlatmış yazıda. Almanya 4. Lig'deki Darmstadt 78. Üstünün e, işte bir grup taraftarı var. Onlar da her yere gideriz grubu. E, rakibiyle oynuyor. 2009 yılında rakibi de cezalı olduğu için bunlar gidemiyorlar. Sonra Google açıyorlar. Stada bakıyorlar, <gülüyor> yerleri buluyorlar. Balkonu olan yerleri tek tek arıyorlar. Büyük bir kısmı hadi, <gülüyor> ne? böyle bir saçmalık mı olur diyor. Stadın yanında balkon Stada olan yanında apartmanlar. Tabi. Sonrasında birisi olur diyor. Yani fazla içip dağıtmayacaksanız. Adam başı 70 yürür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak, e, 400 kilometre yol gidiyorlar. 8 kişi maçı izliyorlar. E, Balkondan. Tabii, maçı 4-0 kaybediyorlar. Ama mühim olan... ...kaybetmek, oraya gidip maçı izlemek. Sonuç değil süreç. Tabii tabii. Ya bunu da ancak tanı bulabilir daha böyle bir evet. bilgiydi yani. E Şey var, stat ve tabiat diye muhteşem bir yasla var. Şimdi yani Dolunbahçe yıkıldı ama Dolunbahçe'nin alameti farikalarından biri de Beleştepe'dir. Evet evet. Şimdi o ne olacak? Onsuz Dolunbahçe o kadar eksik bir şey ki. Bir Beleştepe simülasyonu yaratırlar herhalde ya. İnşallah. Yani, Umuruz, yani, uz olmaz yani Uz olmaz yani birleştikiz. Yani çok güzel bir yazı daha var yani ben kendimi şeyi olarak tanınıyorum. yani futbol eskicisi futbolun yenisini takip etmeyip şeyde. O, bu da Eduardo Galiano da bir selam çakmış olmusuz farkında tabii. Ol olmadan mı farkındayım tabii ki. Futbol dilencisiyim. <gülüyor> dilencisi. ben de futbol eskicisiyim tanığı yine çok güzel <gülüyor> bir şey var ee, Alsancak adına devrildiler başlık yazdığı kitapta orada şunu söylüyor. Futbolcular, teknik direktörler gözlerini <gülüyor> belertip futbolda dün yoktur derler. Ama futbol severim bir ayağı hep dündedir. Futbol biraz hatıradır. hatıralara ve sadakattır. Tarihsel mirasını hürmet, hürmet ve muhabbet duymayan bir futbol ortamı fut, futbol kültürü olmaz. Dün bir futbol endüstrisi olur. İşte karşılaştığımız pozisyon. Bu maçı unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Puan ve puanlara bakacağız. Fut, futbolcu <gülüyor> giyiği yani taraftar <gülüyor> giyiği değil tabi. Taraftarı ayakta tutan en önemli şeylerden biri o hafıza zaten. O, Tabii canım yani. O... Taraftarlık kimliğini e, şey yapan, kuvvetlendiriyor. sadece e, o futbolcuya metiyeler düzmek, eski futbolcuya e, anmak şeklinde değil. Orada birlikte geçirilen zamanları yaşamak e, futbol kültürü içerisinde en önemli. En azından bizim sevdiğimiz boyutun en önemli kısmı burası. Yani... Üç kişi buluşunca en hatırladığı es en eski dünya kupasından başlayıp bugüne evet. kadar geliyorsa ve bunu bir muhabbet külliyatı oluşturuyorsa burada bir hakiki durum var. Dur. Yani o anıların güzelliği, tekrar yad etme, onu anlayacak birisini karşıda bulunması, onun pas atması falan filan. O acayip zaten. Konuşurken cümlenin devamını karşıdakinin getirmesi. Çünkü ortak tanımasan bile ortak bir geçmişten, ortak bir bakış açısından ya yani, ne anlıyorsun? Dünya Sosyal Forum'da Brezilya'ya gittiğim zaman siyasetin dışında arada böyle bir futbol olan Brezilya'ya gelmişiz. Biraz futbol maçı çevir, çevirdiğim hadi çevirelim dediğim zaman ya yani aynı kupa üzerine geçmiş kupalar üzerine yaptığımız o toplu muhabbetlerin siyaseti bir saat konuşuyorsak öbün 3 saat olması <gülüyor> Meksika'da Zapatist'ler de dahil evet. bunun içine muazzam bir deneyimdi. Şeyi e, yani kişisel anılarımızda da çok yer alıyor. Hani sahada oynamak vesaire falan filan dışında mesela maç seyrederken e, yani... Normal hayatta bir sürü haytalığımız var e, siyasi hayatta vesaire ama ilk çopumu ben polisten Fenerbahçe maçının kuyruğunda yedim biliyorum evet. şimdi yani ilk çöpüm bununla anlam taşıyan bir süreç oluyor bunları. Çöple değil de <gülüyor> <gülüyor> ee, şey var ya sen anlatmıştın muhteşem bir anıydı geçen hafta da konuşmuştuk kanalın genel radyo günlerin sonu mu başlık o radyoda maç dinleme ve sen şeyi dama Necati Karaka'yı ismini düşünmüştük ya. <gülüyor> Beğen, Bulamamıştık ama değil mi? Evet daha sonra kitapta geçiyor ismi. Ne? Necati Karakaya mı? Karakaya. Bu beğenmediği golleri söyleyemem. <gülüyor> evet ya o çok acayip. olmaz bir hikaye. Ben ona gol demem. <gülüyor> evet. Merkezden bağlandığı zaman da hocam Necati hocam yapma ne olur. Golü söyle ona gol mü diyorsun? <gülüyor> Hayır şey bağışın resmen Fenerbahçe Sarıyer maçını radyodan tamamını dinleyip Sorkası. maçı bir bir bitti zannedip. Skokunu öğrenemedi. Skokunu bir gün sonra Gazi'de 2-1 kazandıklarını öğrenmesine yol açan bir şey bu. <gülüyor> Ama Necati Kaka genelde İzmir'den bildiği İzmir'den de arkadan gol sesi geliyor ya falan diye audiyorsun ne? O? Hangisi? <gülüyor> sonra bakıyorsun adam atak yapıyor. Allah Allah diyorsun ya bir şey mi? söylememiş. Golü söylememiş. <gülüyor> Fakat bu arada o radyodan maçı dinleme ritüeli hakikaten sağlamdı. Gene ee, Tanıl e, bahsettiği gibi. Yani piknikte arabadan radyonun sesini açıp e, bir yandan maçı dinlemek. Her tarafta ma e, radyodan maç dinleme. E, bir de o arkası yayın gibi bir şey efekti vardı ya. Bir anda ses kesin. Şimdi İzmir'e bağlamıyoruz. <gülüyor> kesin gol olmuştur. <gülüyor> evet, ya yani bir de yani onun başka bir ritüeli vardı. Örneğin televizyonda izlemek öyleydi. Çünkü gözle takip ediyorsun. Ses Hı. ikinci RTL 3'tü. Yani berbere girersin. Orada tuhaf bir sessizlik vardır. Çünkü herkes dinler onu. Ben şeyi hatırlıyorum. Ayakkabıcıya gitmiştim. Topuğu çakacak. Şeyle ilgili. Yani çekici şeye göre ayarlıyordu. Yani tehlikeli bir pozisyon varsa duruyor. <gülüyor> Orta çakmaya şey, devam ediyordu. İğne vurur bir şey olur <gülüyor> <şimdi> orada. <gülüyor> Ama göz işindeydi. Fakat tam dediğin noktada yani gözümüzün görmediği bir e, bir olayı, bir a, aksiyonu gözümüzde bu kadar iyi canlandıran bir e, spiker jargonu gibi. Ma de... Yani ekseni bir, tabii, etrafına tabii. dönmesi, karşı takımın evet. kalesinin sağ tarafından ilerlemesi bu... bir bu çok doğru bir e, tespit çünkü e, muhtemelen şu andaki televizyon spikerleri de o bohçadan kullanıp duruyor. Hala. Tabii tabii. Yeni bir şey katabilmiş tabii, değiller. Tabii. Çünkü müthiş bir anlatmak zorunda maçı. Tabii. O yüzden her türlü müthiş ve TRT ciddiyeti e, ve çünkü yani tam o da fazla ciddiydi ama şimdiki de ağır lavaballik var yani. Dolayısıyla odaki terminoloji şu anda bohçadan e, spikerler tarafından ha, kullanılıyor. Öncelikle şey vardı yani televizyonda bir verirken en fazla üç kamera vardı. Evet, bir bitti. tribün üstünde olurdu. Bir yanlarda olurdu. Yine söze ihtiyaç duyuluyordu. Sahiye girerler diyebiliriz zaten. Tabii tabii. Şimdi en azından kırk ayrı açıdan defalarca izlenebilen pozisyonlar bilmem neler çıkıyor. Yani sözün bittiği noktaya evet. doğru. Yani söz formality e, düşüyor orada. E, şeyde... İyi gidi günler diyelim. <gülüyor> tabii. Sonrasında futbol sevgisi de gene... ...şey... ...Seküke'den... ...sekip gelen top hakkında mesela... ...Maradona'nın bir anısını yazmış... sağ olsun... ...Hor, Val, Hor Valdano... ...Valdano, Valdano naklediyor... ...86 Dünya Kupası sırasında... ...Arjantin antrenmanını ...bitirmiş... ...dinleniyorlar... ...şeyin kenarında da gazeteci grubu var... E, ...Valdano Maradona diyor ki... ...bak bunların hepsi senin için burada diyor... ...Maradona da... ...biliyor musun diyor... ...hiçbirinin aslında futbolu şuncacık sevdiği yok... Valdon'a karşı çıkıyor. Bir deneme yapıyor. Ee, Maradona. Topu onlara atacağım diyor. Eğer topu ayakla geri gönderirlerse futbol seviyorlar. Elle gönderirlerse <gülüyor> futbolunu hiç sevmiyorlar diye. Hakikaten de yapıyor. İlk başta bir şaşırıyorlar. Yani el bombası düşmüş gibi ne yapacaklar diye. Daha sonra birisi alıyor elle geri gönderiyor. <gülüyor> Valdon'a haklı çıkıyor. Maradona haklı çıkıyor. Çünkü şey diyor. ben yani Devlet Başkanı'nın resepsiyonu da. Snokin de olsam sen topu. Aynı şekilde vururum. Ya. Göğsüm, çamurlu topu göğsümde değil mi? Çok güzel. Tabii yapmış. tabii tabii. Çamurlu de. topu, o smokingli göğsümde. Evet e, evet. E, Şimdi bir çizel ile konuşmanın talihsizliği şu tabii. Mecburen anlatı yapmak durumunda. Ama dinleyiciliğe söyleyeyim. Siz bir de bunun çizilmiş halini düşünün. <gülüyor> Çünkü Turgut, alıntıları yapan Turgut, çizer. Evet. Yani. <gülüyor> Yazar. Yani yazarlığı da var ama bu kitaptaki. Ama çizer yani, adam. Tabii. Çiz, şey çok lezzetli. Tanıl'ın yazıları o yüzden sürekli alıntı yaparak gidiyoruz. Evet çizgi açığı kitabı üzerinden gidiyoruz. Ee, tekrar söyleyelim iletişim yayınlarından Tanıl Bora Turgut Yüksel ikilisinin e, hazırladığı lezzetli bir kitap var. Elimizde e, keyifle herkesi de tavsiye ederiz. Oradaki Ve... çizgi sadece sağdaki çizgi değil tabi Turgut Yüksel'in çizgilerine gönderilmiş <gülüyor> çizgi. Devam ee... edelim. Şey vardı, şeyi unuttuk. Şerefli Malibet. Evet. <gülüyor> o klişeler, ayrı bir şey. Klişe Onunla herhalde. ilgili bir programımız Ne yazmış? Zaten. Ne yazmış? Şimdi Şerefli mağlubiyetin mühim bir şeyi var, karşılığı var bizde. Ee, şeyden bahsediyor. İspanyol'da bir minikler takımının hikayesi de girizgah yapıyor. Şeye yazacağım. Ee, sürekli kaybediyor. 271 gol yiyip bir tane atıyorlar. ...ama yani şöyle... ...yani nedir bu? Niye, niye, niye? Şeref nerede? Ee, oyunculardan biri şöyle cevap veriyor... ...bence yenilmemizin sebebi şu... ...çünkü biz hep yeniliriz... <gülüyor> ...ama şöyle bir şey var... oyun seviyorlar... ...oyun olmaktan zevk alıyorlar... ...ve yenilmeyi de hazmediyorlar... ...şimdi bu durumda... E, ...Rahmetli Can... ...iyi bir evet, spor evet, yazarıydı... Evet, evet. ...onun yazısına alıntı yapıyor... E, 2007 yazmış bu yazıyı. Futbolcuların futbola sadakatinin de bir ölçüsü buydu diyor. Zira şerefli mağlubiyet, meyhunluğun kovulduğu bir ortamda şerefsiz galibiyetler kimseye çirkin gelmiyordu diyor. Yani o dönüşümle ilgili bir şey kazanma hırsının her şeyi kör ettiği e, rekabeti. Endüstri zaten başka türlü üstüne izin tabii, vermiyor. Tabii tabii. E, aynı bunda bağlantılı şey vardı. Sıfır sıfırın ontolojik durumuyla ilgili. Sıfır sıfır sonucunu ben severdim. Yani bir dirni bir dirni yemediği bir oyunu <gülüyor> izlemek <gülüyor> mümkündür <gülüyor> ve güzeldir. Mümkündür yani. ve güzeldir şeyi. Ama Bak, gol yok ya. Siz de yani şeyi kelam öveceğiz diye yani <gülüyor> golsuz maçta yani neyse. Gitmoset abi, bir macerası falan gol olur. Çocuk da olabilir. Gol gol de futbolun şeyi yani. <gülüyor> Olmayabilir işte. Ya gol futbolu şey diyorsun. yani burada Şeyi de... dedim zaten <gülüyor> ben devam edemedim. <gülüyor> avaraj dedi merhamette şahane bir yazı var. Yani bir takım 7-0 yenmek nedir? 11-0 yenmek nedir? Biz o, biz o tartışmayı Dynamo Express'in mail grubunda yaptık. Evet. Ve İstanbul maçının sonrasında kendi ayağımızda tartışma oldu. 9 atmıştınız tabii. Biz değil canım. 9'u siz atmıştınız. <gülüyor> <gülüyor> ben orada yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Takamın hocası böyleyse. Neyse biz 6-0 yendik. Ve bunun üzerine mail grubunda öyle bir tartışma yaptık. Bizim yani bunun bir limiti olmalı. Maksimum bir tabii, e, tabii. limit olmalı. Bir yerde durmalı. Tabii. Burası gazozdun ki. Nasıl Ama işte şey de konten biraz o yüzden severim. Yani o... kadın açığı o, defans kurgusunu diyorsun. Kitleme o üstün rakiplerin daha zayıf rakipleri bir şeyden e, average takımı olmayı görmekten biraz çıkardı. Sistem olarak. Sen Tanıl'ın yazılarından bahsediyorsun. Ben de senin bir çizgini hemen geçeyim. Ee, kendi çizgilerinden bahsedemiyorsun tabii. Şimdi burada <gülüyor> bir tevazu örneği olarak. Ee, hakemin elinde gösterdiği kartın üzerinde. Ee, buraya reklam alabilirsiniz. Evet. Buraya reklam verebilirsiniz. <gülüyor> Çok keyifli bir çizimdi yine. E galiba bir tek de orası kaldı. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> onu, onu diyecektim. Evet yakın markaj zamanımız geldi. Libero'nun içinde evet. böyle bölüm var artık. ikinci Libero döneminde Volkan hazırlıyor. Sizin takımdan Volkan'ı hazırlıyor. Güzel de hazırlıyor. Onu, onu dinleyelim sonra artık son kelamlarımızı evet, alacağız. Dinlemeye geçmeden önce ben çok bir küçük parantez açmak istiyorum. Herkes Metin Kurt'un doğum gününü 15 Mart 48'li olarak bilir. 1948 diyebilir. Kendisi bunu programın başında yaptığımız söyleşi de düzeltmişti esas doğum günü 15 Aralık 1947 yani aynen bu haftanın hatta programın yayınlandı bugün olarak da söyleyebiliriz Yaptı, bunu düzeltelim önceden yaptığın söyleşi tabi tabi evet. çok önceden 2011'di yanımda rahmetin doğum günde kutlamış oldukuz evet. böylece çizgi Ona açığı böyle bir selam çizgi gönderim. açığı Metin Kurt yakın markajda Volkan hazırladığı şekliyle Ülke topraklarında işçilerin örgütlenebilme imkanı ne kadar zor ve oranı ne kadar düşükse futbolda da bu durum aynı paralelde hatta daha kötü seyrediyor. Bugün İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Brezilya'da futbolcuların örgütlenip federasyona ve kulüp yönetimlerine verdikleri tepkileri gıpta ile izliyoruz, takdirle karşılıyoruz. Ancak tüm bu ülkelerdeki gelişmelere uzaktan hayranlıkla bakmaktansa, futbol tarihimizi biraz eşelediğimizde, bütün bu ülkelerde yaşanan gelişmelere temel olacak ilk isyan Türkiye'de gerçekleşti demek pek de abesle iştikal olmaz. Brezilya futboluna demokrasiyi getiren Sokrates, profesyonel futbola yeni adım atmış, futbolcu özlük haklarının alınması yolundaki büyük mücadeleyi kazanan Belçikalı yalnız adam Jean-Marc Bosman'ın ise henüz büyükleri tellememişken Galatasaray'ın sol açığı Metin Kurt yönetime baş kaldırıp takım arkadaşlarını antrenmanı protesto etmeleri için örgütlüyordu. Futbol kariyerinin en parlak döneminde kendileriyle pazarlık yapılmadan önlerine sürülen sözleşmeyi kabul etmeyerek isyan bayrağını açma cesareti gösteren Metin Kurt için o günden sonra her şey tersine döndü. Önceleri bu hak mücadelesinde yanında olan arkadaşları tek tek onu yalnız bıraktı. Sonunda hem Galatasaray hem de Türkiye milli takımıyla yolları ayrıldı. Ancak Metin Kurt kaderinde yalnız yürümek olsa da bu yoldan satmadı. Teknik direktörken de oyuncularının hakkını yönetime karşı savunmaya devam etti. Hayatının her döneminde elinde kitapla gezen sürekli yazılar kalemi alan Metin Kurt. 80'lerde ilk spor dergilerinden bir tanesi olan Sportmence dergisini çıkarmaya başladı. Türk futbolunda sendikal hareketin öncüsü oldu ve önce Spor Sen sonra Spor Emek Seni kurdu. Örgütlülük konusunda onun için önemli olan milli takımın kaptanı sendikaya üye yapmaktansa spor kulübünde çalışan Çaycı'yı üye yapmak her zaman daha mühimdi. Kurt'un bütün bu yaşadıklarının temelinde ise aileden gelen sosyalistliği yatıyor. Babasının belki de farkında olmadan sosyalizm tanımlı, sakın sizden zayıflarla uğraşmayın, zayıflara yardımcı olun. Eğer ille de biriyle mücadele edeceksiniz, sizden daha güçlüsü olsun. Masihatı, bütün yaşandısının özeti. Futbolu bıraktıktan sonra sık sık söyleşilere katılan Kurt'un sözleriyle tamamlayalım bu köşeyi. Tabanı olmayan spor, emek batakhanesidir. Bizler futbolu bir oyun olduğu için sever ve oynardık. Ancak artık futbol, para, son model arabalar, ve güzel mankenler için oynanıyor. Futbolu oyun olarak severiz. Ancak bugün kullanılış şekliyle sevmemiz kendi kalemize gol atmak anlamındadır. Devrimciler hiçbir zaman spora karşı olmadı. Sporun içinde her zaman yer aldılar ama her zaman yanlış tarafta yer aldılar. Yakın evet Libya'dayız. E, Tugut yüksel konumumuz, çizgi açığını konuşuyoruz. Evet son düzeye girmiş vaziyetteyiz Tugut. E, ne diyorsun? Son olarak şeyi söyleyeceğim. E, gene Tanılın yazdığı, Sekip'le gelen top hakkında mesaj yazısından bir benim seçtiğim bir sokak futbolu duası var. Onu söylemek istiyorum yani o öyle yazmıyor da ben onu şey iyi niyetli temenni olarak. Çocukların topunu kapıp verkaça sardıran ya da itliğine ta uzaklara abanan maç bozan zorbaların aneti sizden uzak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abanmak ya, yani. Evet. Bir... Aha. O zorbalar evet. hiç bulaşmasın. Evet. <gülüyor> İtlik, seksiklik <gülüyor> sağdan uzak dursun yani her türlü sağdan evet. uzak dursun. Evet, Turgut Yüksel konuğumuzdu, ee, arkadaşımız Turgut Yüksel. Ee, çizgileriyle olamasa da, e, çünkü anlatıyla olabiliyor burada... ...ama kitabı tavsiye ederiz, ee, staişle İletişim yayınlarından Tanıl Boray ile Turgut Yüksel'in beraber derlediği kitap çizgi açığı. Evet, Libero'nun e, bağlantı adreslerini de vereyim şarkımızdan önce. Libero 949 Twitter adresimiz libero94.9 rakam et gmail.com kayıtlarımızda dinleyebileceğiniz blogspot adresini veriyorum libero949.blogspot.com evet Metin Kurt'u da andık doğum günde kutladık ee, ve Kesme Şeker grubunun e, yaptığı şarkı Metin Kurt yalnızlığıyla bu hafta da bu kadar diyelim Libero'dan herkese iyi pazarlar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 Sıcak bir bira aşk sendli kasında. Metin kurt gibi yalnızız cezasasında da da